Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Ee, Avrupa ne konuşuyordu? Bugün e, Hollanda'da çiftçi eylemlerinden bahsedeceğim. E, siz de bahsediyorsunuz e, İtalya'da kuraklık e, ve Alpler'de buz parçasının çöküşü var. E, ona ilişkin yorumlar değerlendirmelerden bahsedeceğim. Ee, ama e, önce gündemde biraz geri sıralara düşmüş olsa da e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için e, Türkiye ile imzalanan memorandum, bu da Avrupa'nın e, konuştuğu konular e, arasında, e, buna ilişkin önce bazı e, notlar, yorumlar aktar Ak istiyorum diyorum. E, belki siz de fark etmişsinizdir. Bekir Bozdağ e, dün bir açıklama yaptı. Türkiye medyasında bir televizyon kanalına. İşte taleplerimize ilişkin, iade taleplerimize ilişkin yazılar... ...ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı e, dedi. Ya, ne demek, demek o? Şey... Yola çıktı. <gülüyor> i̇şte yola e, çıkmış. Demin mi gönderiyorlar talepleri? At sırtında gönderiyorlar belki. Evet. <gülüyor> Ee, böyle dedin yani bu hali hazırda da aslında e, şey e, gönderilmiş e, şey yapılmış e, iade talepleri bildirilmiş iade talepleri e, işte böyle, böyle Türkiye bunu böyle gündemde tutuyor. Peki İsveç tarafında neler oluyor? İsveç'in en çok okunan gazetelerden bir tanesi Express'in baş yazısından bir cümle aktarayım size. Baş yazısı da şöyle deniyor: Evet, hızlı iadelerin sözünü verdik. Ancak anlaşma, Memorandum anlaşması, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmaması gerektiğini şart koşuyor. Diyor mesela yani dolayısıyla pek o kadar kolay olacak gibi gözükmüyor iadeler ee, ve ekspresinin başlasında e, şöyle de deniyor yani İsveç bunu kendi lehine akıllıca kullanabilir e, da deniyor şöyle ki İsveç'te çok sayıda Türk muhalif şüpheli koşullar altında Kötü muamelelere maruz bırakıldı. Burada Türk istihbaratının e, İsveç'te yaptığı şeylerden bahsediliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. İsveç bir kez NATO'ya girdikten sonra Türk gizli polis teşkilatıyla kurulacak yakın diyalog çerçevesinde her şeyi masaya yatırarak bunlara derhal son verilmesini talep edebiliriz diyor. Yani İsveç'in de belli talepleri olacakmış gibi görünüyor. Peki e, İsveç'in e, Türk Gizli Polis Teşkilatı'nın İsveç'teki faaliyetleri e, durdurulacak mı yoksa a, a, açılacak mı NATO'ya girince onu anlamadım orayı tam. E, yani, işte, e, yani İsveç otoritelerinden bağımsız bir şekilde Türk istihbaratının yaptığı ve İsveç otoritelerinin rahatsız olduğu şeyler var. E i̇şte Türk Gizli Polis Teşkilatı'na bizim elimizdeki şeyler bunlar kanıtlar bunlar bunları yapıyorsunuz diye masaya koyacaklar ve bunlara derhal son verin diyecekler. Yani şöyle diyor aslında burada e, bu yakın ilişki bu görüşme irtibat e, bizim onlardan taleplerimizi ortaya koymamızı sağlayacak e, diyor bu yazın ana fikri bu. Evet ama bunun için NATO'ya girmek mi gerekiyormuş daha önce yapamıyorlar mıymış onu anlamadım neyse. Şöyle yani NATO'ya NATO girmek yani burada yakın bir e, ilişki kurulacağı bu NATO'ya girişten sonra söyleniyor. Evet haklısınız bu soru tabii ki son derece meşru ama buradaki baş da, hani bundan sonra daha yakın bir ilişki e, kurulacağı ve bu çerçevede taleplerin dile getirileceği söyleniyor. Evet bence Demirbaş Yarlı'nın Türkiye'deki ikametinden de bahsetmek iyi olur bu eski zamanlarda yüzyıllar önce. Evet, evet, evet, evet, evet. Ee, e, şey, e, İtalya'dan Il Manifesto gazetesinden bir yorum. Yalnızca birkaç yıl önce Kürtler, terörist isit milislerinin kötülüğüne karşı kahraman savunucularımızdı. Bugün kötüler değişti ve o savunuculara artık ihtiyaç kalmadı. Çifte standart tüm Batı ittifakının alameti farikası olmuş durumda diyor İtalya'daki bu yorumcu. E, son olarak da feminist perspektiften bir yorum e, aktarayım. E, Almanya'dan Zaydo web sitesinden bir yorum. Suriye'de savaşan Küt gruplarla kadınlar açısından bakmış. Ee, şöyle diyor yorumcu. E, yıllardır e, ön saflarda de karşı savaşan ve bunu yaparak en başta da kadınların haklarını koruyan grupları kriminalize etmek de ne demek? Rojoba ...dünyanın kadınların özgürleşmesini önceleyen bir toplum inşa etmeye kendini adamış yegane bölgelerden biri. Hal Kürtlerin peşine düşmek ne demek? E, Kuzey ülkelerinin bu şekilde NATO'ya katılımı, ulusal güvenlik çıkarlarının feminist ilkelerden önce geldiğini bir kez daha açıkça gösteriyor, diyor. Şey, uluslararası politikaya feminist ilkelerin hakim olması gerektiğini söylüyor buradaki yorumcu. Evet, ilginç. Evet, dış politikaya, uluslararası ilişkilere farklı perspektiflerden, bakışlar da mümkün. Evet, ee, bu... ben şeyde ısrar ediyorum ama. 304 300, yıl önce 12. Şarlı, Demirbaş Şarlı diyoruz ona, 12. Kar onu misafir ederken ne kadar misafirperverlik gösterdikse şimdi İsveç'in de bize bunu yapması lazım. Evet, belki köşe yazılarında bunu hatırlatanlar da olacaklar. Bizim şimdi İsveç köftesi diye bildiğimiz köftede o dönemde Osmanlı'dan oralara gitmiş bir köfte değil mi? Evet, Do doğru. Doğru bu, evet. <gülüyor> Dolmor diye bir yemekleri var. Esas onun, e, o dolma yani, onun gittiği söyleniyordu. Evet. Ee, evet, e, İsveç'teki köşe yazılarını köfte ve dolma açısından da takip edeceğiz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ederiz. Buradan İtalya'ya geçelim. Ee, Pazar günü ee, İtalya'nın kuzeyinde Alpler'de yer alan Marmolada'da. Dağında bir buzul parçası çöktü ve sonrasında kar buz ve kaya parçalarının oluşturduğu bir çığın altında yedi kişi kalan yedi kişi hayatını kaybetti. Bu buzulun kopmasının İtalya'da iklim değişikliğinin somut ve oldukça can yakıcı bir kanıtı gibi değerlendiriliyor. İtalyan medyasına baktığımızda. A iklim krizi şimdi ve burada e, diyorlar. E, onlardan aktaracağım. E, şey e, bu buzulun kopması ile ilgili birkaç not daha söyleyeyim. Size söylemiştiniz ama e, hatırlatma babında olsun. E, kışın pardon. Gayet iyi olur evet tabi tabi. E, kışında hava yeterince e, so soğumuyor ve kar yağışı olmuyor. E, işte bu buzulları korumak için üzerindeki bir Oluşması gereken kart tabakası yeterince oluşmuyor. Ve son dönemde de hava sıcaklıklarının olağan dışı e, şekilde arttığı söyleniyor bu bölgede. Dolayısıyla buzullar e, hızla eriyor. Aslında bu buzulun e, bu bölgedeki buzulun belli bir süre içerisinde eriyip yok olacağı zaten tahmin ediliyordu. Ama bu kadar hızlı bir... E, erime tahmin edilmiyordu. Eriminin yanı sıra böyle bir buzul parçasının kopması tahmin edilmiyordu. E çünkü hani iklim değişikliği çok radikal e, bir değişiklik olduğu için e, daha öncesinden takip edebildiğimiz bir trend yok ve dolayısıyla beklenmedik şeyler getiriyor. Öngörülemez e, şeyler getiriyor. Bu da onlardan bir tanesi e La Repubblica'daki yorumcu şöyle demiş e, bu olay için e, bu Marmolada'daki La La La La Lada'daki buz parçasının çöküşü için şöyle diyor bu e, bunun insanın sebep olduğu iklim krizine atfedilebilecek ilk Alpler trajedisi olduğundan eminiz uzun zamandır bir gelecek meselesi olarak gördüğümüz ve bizi ispeten etkileyen bu sıcaklık artışı ilk canlarını burada İtalya'nın en popüler dağlarından birinde aldı. Dram artık 2100 yılında ya da bilinmeyen bir gelecekte değil. Şimdi ve burada e, şimdi yaşanıyor. Burada, evet şeyinde, açık radyonun da sloganlarından başlangıçtan beri kullandığı bir şimdi ve burada. Yani mesele son... Zamanlarda epey makale çıktı bu konuda. Bir kısmını paylaşmaya fırsatımız oldu, bir kısmını da olamadı. Hepsi artık gelecekten bahsetmenin pek bir anlamı kalmadığını, gelecek şimdi geldi bile ona göre artık ne yapacaksak bugünlerde yapmalıyız diyorlar. Ee, evet, bir yandan e, işte zamansal olarak e, şimdi oldu bir yandan da mekansal olarak burada e, oldu e, hani daha uzak yerlerde olduğu ve daha az gelişmiş ülkelerdeki insanları e, etkileyeceği düşünülüyor e, etkiliyor ama burada olduğunda insanların canı yandığında Ateş e, düştüğü yeri yaktığında A bu demek ki bu kadar Can yakıcı bir şeymiş diyorlar e, bunu i̇şte şu şurada... burada <gülüyor> Evet, evet, evet. İsviçre'den Rotamp gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yorumcu: "Son yayınlanan hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporuna göre, iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savunmasız bölgeler, Sahra Altı Afrika, Güney Asya, Orta ve Güney Amerika ve küçük ada devletleri." Bu bölgelerde sel, kuraklık ve şiddetli fırtınalardan kaynaklanan ürün oranı iklim değişikliğinden daha az etkilenen bölgelere kıyasla 15 kat daha yüksek. E, ne acıdır ki bu mağdırların çoğu isimsiz kalıyor ancak İtalyan alplerinde yaşanan dram küresel ısınma yüzünden ölen bu insanlara yönelik farkındalığımızı arttırmalı ve onların sayılarını sınırlamak için bizi harekete geçirmeli, diyor yorumcu. Yani biz o kadar etkilenmiyoruz, bizden 15 kat etkilenenler var, biz bu yaşadığımız şeyi dünyada başka yerlerde daha çok etkilenen insanlar var, bunu fark etmek için bir fırsat olarak görelim, diyor buradaki yorumcuda. Evet. Son derece, son derece önemli bir konu bu. Yani şeyde MediaLens diye bir alternatif medya sitesinde de yeni çok yakın zaman önce bir yazı yayınlandı. İklim krizinin neden kamuoyunda yer etmediğini bir kavram olarak... Yer etmediğini, bunun da en büyük suçlusunun medya olduğunu, yerderler medyası olduğunu ortaya koyan David Edwards'ın bir yazısı. Çok çarpıcı yani. Evet. E, İtalya'da e, sadece bu buzul parçasının çökmesi ve ardından yaşanan çığ değil. Aynı zamanda aşırı sıcaklar nedeniyle göller ve nehirlerde su seviyeleri e, son derece dramatik e, şekilde düşüyor. E, Kuzey İtalya'da son 70 yılın en ağır kuraklığının e, yaşandığı tespit edilmiş e, durumda. İtalya'nın en uzun nehri ve Avrupa'nın da sayılı nehirlerinden olan Po Nehri'nde e, bu seviye düşüşü söz konusu. Po Nehri'nin geçtiği 5 bölgede olağanüstü hal ilan edildi. İşte bu bölgelerdeki yönetimlere su sıkıntısıyla başa çıkmaları için acil durum bütçesinden kaynak aktarılacak. Bazı belediyeler su kısıtlaması önlemlerini açıkladı ve ayrıca de hani bu tarımsal üretimi de etkiliyor. E, sendikaya göre tarım üretiminin de yüzde tehdit altında. E, bu da iklim değişikliğinin işte son derece somut göstergilerinden bir tanesi. Ee, bir yorum daha aktarayım bu iklim değişikliği şu anda İtalyan medyasında en azından e, yoğun şekilde e, konuşuluyor. E, İtalya'dan Koriyere Delesera gazetesinden bir yorum. E şöyle demiş yorumcu, e, dünya sağ kalacak esas soru böyle devam edersek bizim sağ kalıp kalamayacağımız ve yalnızca çığlar, kısırgalar, selbe kuraklıkların yıkıcı sonuçları nedeniyle fiziksel bir sağ kalmaktan bahsetmiyorum. E, aynı zamanda çok genç olan türümüz yalnızca bu ortamda kendini gerçekleştirebiliyor. Tarihsel, kültürel ve psikolojik kimliğimizin ayrılmaz bir parçası burası. E, bundan daha önemli bir küresel ya da uluslararası karaktere sahip bir konu yok. Oysa e, durum e, siyasetteki e, oysa durum e, siyasette. Taşralı değilse bile ulusal yaklaşımlarla çelişiyor. Yani oysa siyasette son derece taşralı ya da ulusal yaklaşımlar benimsiyoruz. Bu meseleyi küresel şekilde bakmıyoruz hak ettiği gibi demiş buradaki yorumcuda. Evet yani şey olarak da bu kimsenin şimdiye kadar çözemediği bir problem, sorun diyor David Edwards'da yazısının bitişinde midyalandste fakat bunu çözmek için başta bilim insanları zaten uyarıyorlar. Onların daha da radikalize radikalleşmesi ve mobilize olması ve gerçek niteliğini bu şirket politikalarının, şirketlerin egemen olduğu ve şirketlerin özellikle de egemen olduğu medyayı iyice derinlemesine anlamak ve birlikte de bir halk ayaklanması yaratmak zorundayız diyor isyan. Ve devrimci bir değişimi gerçekleştirmeliyiz. Başka da çare görünmüyor diye bitirmiş. Peki ben size Hollanda'dan bir hal, halk ayaklanması aktarayım hmm. e, ama aksi tarafta e, çiftçiler tarafında çiftçiler küresi, hükümetin küresel iklim değişikliğine ilişkin yaptığı planlara karşılık gerçekten 10 e, gündür süren e, tüm ülkeyi ciddi şekilde etkileyen e, bir isyan başlattılar e, diyebiliriz. E, Önce biraz arka planından bahsedeyim Hollanda'dan azot salımını düşürmek için belirli planları vardı. Mahkemeler bu hedeflere göre hükümet geri düştüğünü yani yapması gerekenleri yapmadığını söylemişti. Bunun üzerine de hükümet azot salımını radikal şekilde kesmek için bir plan açıkladı iki hafta önce. Ee, bunun içinde yani Hollanda hayvancılığın ve tarımın endüstriyel ve yoğun şekilde yapıldığı bir ülke bu alanda geri adım atıyor. Yani aslında Hollanda Hükümetinin yaptığı bu plana göre işte hayvancılık azaltılacak. Beslenen hayvan sayısı azaltılacak ve gübre kullanımı azaltılacak. Tarım için kullanılan alanlar, tarım alanları doğa alanına çevrilecek. Böyle bir plandı. Buna karşı çiftçiler ayaklandılar. Salı günü başladı bu ayaklanma. Önce otoyolları kapattılar. İşte... Otoyolları ve önemli başka bağlantı noktalarını hayat falç edecek şekilde kapattılar. Ve Hollanda'da Doğa ve Azot Bakanı varmış. Bu çiftçilerin, eylemcilerin, protestocuların gitmesine karşı önünde polis almıştı. Polis bekliyormuş. E, şey, bu polis arabasını da saman balyalarıyla dolduruyorlar e, çiftçiler e, ve bakanın evinin önüne bir tank dolusu gübreyi boşaltıyorlar. İşte de, demin dediğim gibi otoyollarda saman balyalarını e, yakıyorlar. E, çiftçilerin Haklı olup olmasından bağımsız olarak e, Hollanda medyasının genelinde bu eylem şekline hani şiddet içeren eylem deniyor ve bu artık demokrasiye saldırı buna dur e, demek lazım şeklinde bir yorum vardı geçen haftadan e, ama e, çiftçilerin eylemi durmadı aksine e, bu hafta e, marketlerin e, merkezi dağıtım noktalarına giden yolları kapattılar. Dolayısıyla bu marketlere dağıtım yapılmasına e, engel oldular. E, üstelik e, şeycilerin çiftçilerin eylemini Balıkçılar da katıldı. Balıkçılar da limanları kapattı. Polisin bunlara karşılık söylediği şey işte e, iş yerinize gitmeye çalışmayın. Mümkünse evden çalışın. Hava limanına giderken sadece tren yolunu kullanın e, gibi şeyler söylüyordu. Bunu şey e, protestonun e, etkililiğini anlatmak için bunları aktarıyorum aynı zamanda. E, ve işte dün. Belki siz de görmüşsünüzdür sosyal medyaya marketlerde boş e, rafların görüntüleri e, yansıdı ve üstelik polisi de işte traktörlere e, ateş açarken ki e, gerçek mermiyle ateş açarken ki görüntülere yansıdı. Neyse yani demem o ki e, evet iklim değişikliği diye bir şey var. Buna karşı alınması gereken radikal önlemler var ve buna karşı da işte e, Hollanda'da çiftçilerin yaptığı böyle eylemler var. Tabii burada şu sorular tartışılıyor. Yani e, bu yapılmalı. Hükümet böyle bir plan yapmalı ama bu bu kadar radikal bir şekilde mi olmalı, i̇şte çiftçilere başka alternatifler sunulmalı e, diyenler var. E, ama aynı zamanda işte Hollanda'da endüstriyel üretim yapılıyor. Ve aslında etkilenen küçük çiftçilerden daha çok aslında büyük tarım işletmelerinin sahipleri. Pek çok yorumcuya baktığımızda da hükümetin bu Tırnak içinde tarım lobisine boyun eğmemesi e, gerektiği şeklinde e, yorumlar var. Mesela NRS Handelsblad gazetesinden bir yorum aktarayım. Hayvancılık 10 yıllardır süren ablukasıyla üç boyutlu bir soruna neden oldu. İklim, doğa, su, çiftçilerin özgüveni hayli yüksek, eylem grubu, haftalığında müzakere yapmak için şunu talep etti. Önce planlarınızı masadan kaldırın, sonra konuşabiliriz. Bir siyasetçinin yaşayacağı herhangi bir tereddüt, çiftçilerin ve büyük tarım işletmelerinin abluka'nın işe yaradığını düşünmesine yol açar. O nedenle teslim olunmamalı e, diyor buradaki yorumcu. E, Hollanda'da da manzara böyle. E, bu aslında bana biraz ilginç geliyor. Çünkü biz İklim adaleti meselesinde çok sık bu meseleyi tartışırız. İşte maden, kömür madenleri kapansın, termik santraller kapansın, fosil yakıt şirketleri kapansın. Tamam ama burada çalışanlar ne olacak meselesi vardır. Aslında böyle bir dönüşümün buralarda çalışan insanları da başka yerlere iklim istihdamı dediğimiz alanlara örneğin kaydırılması gerektiği de şey yapılıyor. hani Aksi takdirde o işçileri, maden işçilerini kömür santralini çalışanları karşınızda bulabiliyorsunuz. Biraz Hollanda'da galiba benzer bir sorun yaşıyor şu anda. Asıl tabii bence bütünüyle gene bunun büyük sermayenin elimdeki medyanın durumundan yani çiftçilerin de bütün halkın aslında ne durumda olduğunu nedir yani artık gelecekteki değil şu anda şimdi ve burada diye konuşuyorduk ya demin. Olduğunu gösteren en önemli noktalardan bir tanesi de işte bu Bill Maguire yazdı. Önemli bir <gülüyor> iklim bilimci emeritus profesör jeofizik jeofizik ve iklim riskleri konusunda California Üniversitesi'nde ve pek çok kitabı da var. Volkanlar üzerinde, tsunamiler üzerinde aynı zamanda çalışıyor. Onun yazdığı çok net bir şey var. Yani bu buzulların erimesiyle her iki kutuptaki buzulların beklenenin de ötesinde erimesiyle birlikte denize manzarası olan herhangi bir ülkede onların o çocuklarımız ya da torunlarımız iyice korkmak zorundalar çünkü sular altında kalacak miktar insanın sadece insanların ya yani bıraktık diğer canlıları 100 milyonları bulacağı, hatta milyarı dünyanın 8'de birinin nüfusunun sular altında kalacak yerlerde yaşayacağı çok yakın bir gelecekte olduğunu bir kez daha vurgulamış. E benim bildiğim kadarıyla da Hollanda dünyada deniz seviyesinin altında yaşayan ülkelerden bir tanesi çok büyük, işte kendisine medeniyet olarak gördü ve büyük setlerle halletti durumu. Ama bununla devam ettirmesinin imkansız olacağını medyasının yazması lazım. Yani Çiftçilerin de bambaşka bir işe geçmeleri hükümet desteğiyle, kamu desteğiyle filan etraflıca tartışılabilir. Ama bu başka bir çözüm olmadığını Dünyanın en yetkili bilim insanları defalardır yazıyorlar zaten. David McWire'ın yazısını yeni birkaç gün önce okuma fırsatımız olmuştu. E, süremiz bitti ama birkaç cümleyle şunu ekleyeyim. Gerçekten bu iklim değişikliği politikada... E, kartların yeniden kırılmasına e, işte klişe tabirle yol açıyor da diyebiliriz. Mesela bu çiftçi eylemleriyle ilgili önemli noktalardan bir tanesi yani e, sol e, ya da işte genel olarak medya onların yanında durmuyor. E, aşırı sağcılar, aşırı karşıtlığından tanıdığımız bildiğimiz durumlar gruplar sistemin çöküşünü destekleyenler rin onların yanında durduğu ve işte tehlikeli bir kokteyl ilginç bir kokteyl oluşturulduğu da söyleniyor yani iklim değişikliğinin yarattığı yani farklı bir zemin farklı bir siyaset zemini ve taraflar farklı şekilde diziliyorlar diyebiliriz evet yani bilimsel Elimizde bir tek bilim var ve bilimin söylediği şeyde gerçeklerden ibaret. Gerçeklerden ne kadar e, hakikatten ne kadar uzaklaşır ve yeni bir hakikat sanısı yaratılırsa o kadar vahim bir durumda olduğumuz ab açık ortada yani. Evet. E, bu haftalık Euro Topics bülteninden bu kadar gelecek hafta tatil sanıyorum. Herkese evet. iyi bayramlar ve iyi tatiller diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. <gülüyor> görüşmek üzere. Güle güle.